Cep telefonlarından Kur'an-ı Kerim meali okurken secde ayetlerini mealden okusak secde etmemiz gerekir mi? Bir kimse Kur'an-ı Kerim'in mealini okurken secde ayetlerinin mealini de okuduğunda onun, Hı -hı. o ayetin secde ayeti olduğunu biliyorsa se tilavet secdesini yapması gerekir. Evet. Peki okurken atıyorum otobüste o anda yapamadı. Bunu bilahere yapması gerekir değil mi? Tabii yer müsaitse anında yapması lazım. Fakat otobüste takdir edersiniz ki e, tilave secdesini yapma imkanı yoktur. Hı hı. Daha sonra bu secdeyi yapması icap eder.